محمد سيد الكونين الثقالين الفريقين من نور بن من عجم فاق النبي في خلق نبي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرام دعم الدعات النصر جاءت مدد عن yarıya doğru gelmek üzere. Mübarek geceleri, saatleri, fırsat ve nimetleri elimizden çıkmak üzere. Bir daha seneye de kavuşabilir miyiz? O da belli değil. Dünya böyle bir yer. Yani geçerken uğradık meselesi kalınacak yer değil, ikamet yeri değil, sevinilecek yer değil. İnsan yaşadığı hayat saatlerinde hesabını yaparsa mesela ekserisi üzüntülü geçirmiştir. Benim için öyle. Sizi bilmiyorum siz hep neşeliydiniz. Mutsuz geçirmiştir. Çok nadir saatlerde sevinmiştir. O sevinçle insanın kursağında kalmıştır yani. Çünkü peşine yine mutlaka bir hüzün gelmiştir. allah Teala bu alemi yaratırken böyle murat etmiştir. Hüzün saatleri fazla olacaktır. Şurur saatleri az olacak. Herkes hakkında bu geçerlidir esasen. Ama Müslümanlar hakkında bilhassa geçerlidir. Çünkü Müslümanlar ...dünyayı sevmesinler, dünyaya bağlanmasınlar, ahirete rağbet etsinler diye Mevla dünyada onlara çok zevk vermez, sevinç vermez. Hakiki Müslümanlardan bahsediyorum, adı Müslüman da kendi gavur gibi yaşıyor, onlar gavruk mündedir yani şey olarak, hayat tarzları bakımından. E dünyası sicgül müminel kafir, dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir, hadisi bu manaya ileriat eder bir Müslüman dünyada ne kadar rahat olsa da e, ahirette gideceği, cennetlere kavuşacağı nimetlere nazaran burası hapishane hükmündedir. Dünyadaki en zengin Müslüman bile, en rahat olan Müslüman bile hapishanede gibidir. Ama kafir de ahirette cehenneme gideceği için Dünyada ne kadar fakir olsa da, aç, susuz olsa da mesela öyle kafirlerde var, hıristiyan vesaire. Aç, susuz yani şimdi, Afrika'da dünya kadar milleti hıristiyan yapmışlar, kemikleri sayılıyor. Yine de, o cehennemde gideceği kâfirlere cehennemde hazırlanan azaplara nazaran dünya kafirin cennetidir. Çünkü insan başına bir bela gelmeden anlamıyor. Ne kadar ...sıkıntıda da olsa başına bir bela gelince ya ben evvelce ne rahatmışım diyor. Halbuki rahat değilim ama işte. Hep beteri var, hep beteri var. Yani hapishanedeki adam ben ne kadar sıkıntıdayım diyor. Halbuki işkence yapmıyorlar sonra. yine cennettedir yani. de işkence yapar, yaparlarsa ona... ...efendim elektrik verirlerse, döverlerse... O vakit daha zor. E, o sonra bir tane işkence yapsa, yapılsa ona e, yine efendim, dayanılmaz falan zannediyor. O sonra bir işkence daha ilave yapsalar iki tane, Oo, o evvelce bir işkence yine iyiymiş ya, ikiye çıktı şimdi. Bir taraftan cereyan verdiler, bir taraftan efendim, işte gaza oturttular, affedersiniz. Ha. Herkes beterini düşündüğü zaman içinde bulunduğu halle mesul olur. Kafirler dünyada ne kadar sıkıntıda gibi gözükse, bazı kafirler mesela ahiret, cehennem azabına göre cennettir bura. E Müslümanlar da, dünyada diyorsun adam ya, aa paşa ne kadar da zengin Müslüman falan. E yine zindandadır. Çünkü neden ahiretteki cennete girecek şeye gideceği cennete göre bura nedir? Onun için Hristiyan bir külhan, işte hamam şey, Suları şey diyor ya şeyin başında ne olmadı ateşin başında bağdatın sıcağında ev devamlı körüklüyor yani bu durum çok zor oluyor öyle işler sıcakta bir de çok su kaybeder ter kaybeder falan Bağdat katısı da işte benim bütün ihtişamıyla atının üstünde geçerken gelmiş atın dizginlerinden tutmuş temiz sizin peygamberiniz dedi ki Dünya müminin zindandır, kafirin cennetidir. E, şu senin durumuna bak dedi ya. Bu kadar itibarlı vaziyette efendim eğerli atlar işte benim nimetler, devletler, haşmetler içerisindesin. Bir de şu benim vaziyetim o bak. Perperişan vaziyetteyim. Sırı sıkılan ter içinde bunu alıyorum. Yani bu hadis ne demeye geliyor? Bu hadis yanlış demek istedi. Kadı da dedi ki sen şimdi bu kafir halinde ölürsen öyle bir cehenneme gideceksin ki şu andaki hamam külhanlığını falan cennet kabul edersin. Ben de dedim Müslüman ölürsem de cennete gidersem cenneti gördüğüm zaman şu andaki kadılığın veya başka işte valiliğin neyse imkanları şu andaki dünyadaki nimetleri falan zindandaymışım diyeceğim ya nasıl yaşamışım o dünyada diyeceğim deden. E Müslüman ölüp de cennete gidersem cennette sonsuz nimet. Ha. Hadis-i Şerif'i doğru anlat, anlatabilmek lazım. 13'ün en niyatinde zindandayız. Müslümanlar olarak zindandayız. Nimetlimiz de öyle. Külfetlimiz de öyle. Hepimiz, yani inanıyorsak ahirete, burada rahatsızız. Rahatsız olmalıyız. Çok sevinçli olmamalıyız. Zaten sevinecek halde kalmadı, bırakmadılar. Yani, e, dünya üzerinde Müslümanların başında, ki belalar Doğu Türkistan'dan, Myanmar'dan, Filistin'den, ondan sonra Suriye'den içler acısı Suriye'deki durum var ya. Yani. O insanların başına gelenler aman ya dedim. Ondan sonra Libya'sından, Yemen'inden, Türkiye'sinden Türkiye'de az mı yani her dakika şehit veriyoruz. Daha da neler olacağı belli değil. Ne sevineceğiz? Kafirler oturmuşlar, planlar kuruyorlar. Mossad, Şahit. Şimdi Katar'ı sıkıştırıyorlar, Arapları. Yani onlar istiyorlar ki Müslüman Müslüman'la boğuşsun. Müslüman Müslüman'ı öldürsün, kırsın. Hem biz silah satalım, oradan kazanalım. Hem Müslümanların gücünü azaltalım, oradan kazanalım. Hem Büyük ortadoğu Projesi Yahudi'ye Erz-i Mevhudi'yi bağışlayalım. Ondan sonra arada olan bize olmasın, hep Müslümanlar olsun. Maddi, manevi Müslümanlar. ...zarar görsün. Yani. El küfrü milletin vahide. küfür tek millettir. Bunun Yahudisi, Hristiyan'ı... ...mütesahili, gayrimütesahili. Böyle bir şey yok. Mülayim, gayrimülayim. Böyle bir şey yok. Hepsi azılı kafirdirler. İşte Obama... ...çok savaş çıkarttı, bilmem ne, o şurada, bu da Trump gelecek, bu işleri düzeltecek. Usturanın ağzına sürecek kadar... Akılları yok bu adamların ya. Sen ne bekliyorsun Trump kavurundan? Ne fayda bekliyorsun yani bu adam sana? Efendim iyi rüya görür mü? En nihayetinde büyük dünya projesi var. Bu proje Yahudi elindedir. Büyük Ortadoğu projesini hedeflemiştir. Ve buna Rusya da alet etmiştir. Bütün dünyanın kavurunda bir şey, Almanya'sı, Fransası hepsi Yahudiye çalışıyor. Bütün lobileri oralarda hakim vaziyettedir. Bu lobilerle istediği hükümeti kaldırır, istediğini devirir. ...ekonomilerini isterse bozar. E hepsinin içinde ajanları vardır. Hepsinin özel hayatlarıyla ilgili ellerinde detayları vardır. Yani biraz Yahudi'ye karşı gelmeye kalkışan... Efendim eski Amerikan başkanlarına... ...neler ettiler? Bir karı, bir kız... ...bir hesap çıkarsa adam hemen indirir. E şimdilik ekonomiyi bozmak planları vardır. E Katar Operasyonu bundan meydana gelmiştir. Ve işte Allah muhafaza ilerleyen süreçlerde... ...hem Katar'a zarar zeval gelmesin, hem Türkiye'ye bunu ucu dokunmasın ki dokundurmak istedikleri için bunu başlatmışlar. E zaten Arap devletleri, Amerika'nın Yahudi'nin elindedir, Suudi Arabistanı da hepsi dedi. Yahudi dinler yani. Kimse seni dinlemez, Müslümanlar birbirini dinlemez. Onun için onunla dost ol, bundan düşman ol dediği anda bunlar. Kendi aleyhine bile olsa, kendi zararına bile olsa gavura çalışırlar çünkü ellerindeler yani, ellerine geçmişler. Türkiye biraz bağımsızlık savaşı veriyor, biraz kendini toparlamaya çalışayım derken işte fetö çıkarttılar. Bütün birikimler yine gitti yani. Bundan sonra da ne kadar toparlanacak. Ama bütün mesele, Müslümanlar Allah'ı dinlemiyor, Kur'an'ı dinlemiyor, hadis-i şerifi dinlemiyor. Mesele bu. Nebû lestâdülâhû ve lâ tekûnûkellezîn nesullâhe Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Yani zikretmeyen, zaten Ehl-i Sünnet'e göre itikadını tahsiye etmeyen, neye inanacağından haber olmayan yani bir millet. Şu anda Beyaz TV'nin yaptığı zararı İslam'a moussat yapamaz. Çıkarıyor Mehmet okuyanı mesela. Bütün mucizeleri, bütün ayetleri, hadisleri inkar eden adam Ramazan günü 30 Ramazan bütün millete dinletirdiler. Millete zannediyor ki bu da işte Melik Kökçek'in kanalıdır. Bu da Müslümandır bunlar. Böyle zannederekten gidiyor, diyor oraya. Adam orada ayet inkar ediyor, hadis inkar ediyor. Misal. Allah'ı unutanlar gibi olmayın. E şimdi ehl-i sünnet itikadını koruyan yok. Bir ehl-i sünnet itikadına göre ben adam ayarlıyım, konuşmacı bulayım, sohbetçi bulayım. Bu adam ehl-i sünnete göre itikadı var mı, yok mu? Bunu soran yok. Ya e bu, bunlar iflah olması mümkün mü böyle düzenin ya? ya Suutudayla Katar'da elemez. Bu adam işte Şii midir, Hafi midir? Efendim, Erif'le itikadına uygun mudur, muvafık mıdır, muhalif midir? Hiç kimse aramıyor. Türkiye'dekiler de aramıyor. Şu kanalların hangi Allah'ı unutanlar gibi olmayın. O zaman ne yaparım? Fensan ben Allah onlara kendilerini unutturdu. Ne demek kendilerini unutturdu? Kendi menfaatlerini kaybettirdi. Mesela bir adam bakıyorsun zararına iş yapıyor. Ya diyorsun bu adam akıllı başında adam. Zengin, şu duru budur, bu kadar variyeti var. Bir şey. Bu adam niye bu kendi zararına bunu yapıyor? Suudi Arabistan niye kendi zararına e, Katarlı arasını bozuyor mesela? Diyorsun. Ama adam zaten ehli i sünnet itikadını muhafaza etmemiş. Allah unutmuş zaten. Allah'ın Celle Celaluhu ayetlerinin hadislerinde doğru mana verenleri aramamış ki. E bir adam Allah'ın dinini ihmale verirse, Allah'ın dinini önemsemezse, ben nelere inanmam lazım, nasıl kılmam lazım, nasıl oruçturmam lazım? Burada hak nedir? Herkesi dinle, hepsi bir görüştür. Bu mantıkla beraber ne oldu? Allah'ın dinini unuttular, Allah'ı unuttular. Allah da onlara kendilerini unuttur. Sonra bakıyorsun, adam kafasına sıkıyor, ayağını bırak. Çükür eder. Mevla buyuruyor gibi. benim dinimi ihmal ettiğin zaman, Karnız aranızı sana kaybettirdim. 50 küsür Müslüman halkları Müslüman olan diyelim devlet var ve bunların nüfusu yani tabii Hindistan'da devlet Müslüman da denemez ama tabii 250 milyondan fazla Müslüman var. E bunların hepsini toplam 2 milyara yakın ediyor. Ama Efendi Hazretlerinin buyurduğu gibi Sulukule mahallesi kadar yükümüz yok. Tabii Sulukule mahallesinde bırakmadılar ayrı dava. belediye orayı da dağıttı da ama Sulukule mahallesini ben bilirim yani. 15 sene, yirmi sene burada. Ne müftü karışabiliyordu, ne vali. Şükür ederim, gel hocam konuş diyorlardı, konuşuyorduk yani. Müftüye gelsen beni mi konuşturur? Diyanet reis ediyormuş, ale Gül'ü kapatın. E der, gül ale Gül hakkı söylüyor. Bin tane kanal var, hakkı söylemeyen ona dokunmuyor. Hakkı söyleyen bir tane kanal rahatsız ediyor. İlahiyatçıları şunları, E niye? E FETÖ'cüleri de rahatsız ettik zaten. Hakkı söylediğin zaman acı oluyor ve bazı insanlar bundan mutazar oluyor. Niye zarar görecek kardeşim? Sakı söylüyoruz. Allah unutanlar gibi olmayın. Sonra Allah onlara kendini unutturdu. Zarar demeyim, zarar demeyim. Bir şeyden haberleri yok. Şans bazında, hükümet bazında, sonra devlet bazında. Neyi düşünürsen düşün? Bu hükümetten de şahıslardan niyatinde şahıslardan müteşekkildir. Devletler de şahıslardan En niyatinde bunda robotlar yönetmiyor. E i̇şte akıl Kur'an'a sünnete yönelik eli sünnet üzere çalışmıyorsa akıl, bu ona bağımsızlık da kazandırmıyor, efendim CIA'ya, Mosata karşı uyanıklık da kazandırmıyor. Çünkü neden? Herkes rahata alışmış. Kur'an'a sünnete bakmadığınız zaman düzenin bozulmasın. ...ekonomum bozulmasın, keyfim kaçmasın, kredi aldım, bilmem ne bu düzen böyle devam etsin de ben de efendim tıkırım yerinde gideyim. Ama senin çocuğun namaz kılmıyor, kızın açık geziyor, efendim veyahut erkeklerin içinde çalışıyor. Ne? Bunlar nerede? Bunları geç ya. Sen hoca ne, ne yobaz adamsın? Sen neleri konuşuyorsun? Bunlar normal olmuş zaten. Sen şimdi bunları ne konuşuyorsun? Bana öyle diyeceksiniz. E çünkü doğru. Adam daha kaderi inkar edenler bu memlekette prim yapıyorsa, amentüyü beşe indirenler, üçe indirenler, müşteri buluyorsa, samin buluyorsa, dinleyenler oluyorsa, önüne gelen namazın kazası yok, cezası yok diyen adamlar dinleniliyorsa efendim siyasetin hakkında konuşanlara tepki konuluyor, engel konuluyor. Ne diyorsunuz ona? Kota şey konuluyor, işte efendim bunu çıkartmayın deniliyor da siyasette bir ters görüş yapana peki dinde ters görüş şey gidene Kur'an ve Sünnete muhalif konuşana, ehl Sünnete muhalif konuşana bu tepki konulmuyor. Bu bizdendir. Ne konuşursa konuşsun ki böyle şu anda durum bu. O zaman o zaman herkes zararına hazır olacak. Çünkü zararına çalışıyorsun. Zararına çalışanın kara geçmesi düşünülemez. Allah unutanlar gibi olmayın. Kendi karlarını zararlarını unutturur mu Allah? Im? Unutturdu işte. Elli küsur Müslümanların devletlerine karına çalışan var mı karına? Küllüm zarar. Kendi içindeki insanlara zarar veriyorlar. Irak kendini bölüyor, kendi kendine bölüyor. Sünni, Şii şey çıkartıyor. Ondan sonra efendim Sünnileri kırdılar, geçirdiler. Orada insanlara ayaklanıyor, savaş çıkarıyor. Çıkıyor. Ya bir hükümet. Aktı başında olsa bir Irak hükümeti, bir İran giriyor orada yirmi milyon e, efendim yüzde yirmi diyeyim, yirmi milyon demeyeyim. Yüzde yirmi elüsünet var. Otuz beş milyon kadar da Türk var. azeri var. O azerileri öyle eziyor. adamı hastane ismini koydurmuyor, pastane ismini koydurmuyor. Yani değişik. Halbuki onlar da Şii oldukları halde yani. Mezhepleri aynı olduğu halde ırkçılık yüzünden. Biz Persiz, sen Türkçü falan falan. E şimdi devletler bu mantıkla ne yapacak? E kendini böldürü, böldürecek. Hiç düşünmüyor kendi içindeki bu bölücülüğü ben yapıyorum. E çünkü bir yerde sıkıştırıyorsun, sıkıştırıyorsun, sıkıştırıyorsun. Afganistan sınırında orada yüzde yirmi az bir şey değil. ehl sünnet. Hiçbir imkanlar yok vallahi Camileri yok. Yani yaptırmıyor. Bir camileri yokmuş. Şey. Tahran'da bir tane ehl Sünnet'e sünnetle bir cami yok. Ne demek ya? ehl sünnetin merkezi de oralar. Bir tane cami bulamazsın bir imam. Ben camda camide kılmak zorunda mıyım? Taşlara mı secde edeceğim Kerbela taşlarına canım? Allah. Allah. Ama işte yani Allah'ı unutursanız diyor. Size kendi karnınızı unutturun. Ondan sonra da ne oldu? Yağma Hasan'ın böreği gibi dağılacaksınız. Arabının da Aceminin de Türkünün de Kürdünün de sorunu aynıdır. Şeratsızlık sorunu var. Eğri sünnetsizlik sorunu var. Düz doğru inançtan ayrılma sorunu var bir insan doğru inançtan ayrıldıktan sonra doğru iş yapamaz. Baştan düğmeyi ters iliklemiş. Ondan sonraki düğmeler düz gelemez. Sen Kur'an'ı sünneti devreden çıkarttıktan sonra 90 senedir, 100 senedir, 150 senedir şu memlekette Kur'an sünnet devrede değil. 150 senedir. tanzimat, tancımat. Başladı yani. İttihat terakkilerden beri. 150 senedir. Hep kötüye gitti Hiç iyiye gitmez. Niye gitmez? Dön Kur'an sünnete. Dön Allah'a kitaba. Allah da sana karını öğresin zararın da ilham etsin. Kendi içindeki adamlarla. Mifetörcüler çıktı. Ya dedik bunlar Kuran'ın sünnete uygun değil. Bunlar en üst sünnete hizmet etmiyor. Bunlar da çok şerarsızlık var. Yok sen ne anlarsın? Gericisin, yobazsın. Sizin medreselerden adam çıkmaz. Ne olacak? Bunlar okullar, şöyle aydın, böyle beyefendi. Haza İstanbul Efendisi. Bunlara tam kız bunlara verilir falan. Bunlar da yetişenler. Ne kadar kibar kız gibi çocuklar falan filan. Bir de baktık. Eşkıya almışlar. Kafamıza bomba yağdırdılar. Ha. Sen Kur'an ve sünnet hassasiyetine dönmedikten sonra hep zarar edeceksiniz. Katar da böyle, Suğuz'u da böyle. Yemeni de böyle. İnsanlar, Allah derdinde değil ya. Ya ben doğru mu inanıyorum? Doğru inananlara mı konuşturuyorum? Doğru inananlara mı yetki veriyorum? Yoksa batıl insanları mı konuşturuyorum, konuşturuyorum? Ne yetişecekti? kaderi inkar eden, ilahiyatlardan yetişenlerde ne Ki FETÖ'de oralara son zaman çok helaltti ilahiyatlarda. Diyanet'e çok helaltti. Diyanet bayağı onların kontrolüne girdi. Kutlu doğumlar, kutlu doğumlar. Efendim 20-25 senedir bu FETÖ'nün çok büyük uzantıları diyalog meseleleri, dinler arası diyalog. Onun için hiç sevinilecek bir durumumuz kalmadı. Neşelenecek bir ortamımız kalmadı. E şimdi yine çanlar çanmağa başladı Bu Katar olayı Çok şeylere gebe Önümüzde çok büyük olaylara Habercisi Katar olay. Yani Münetçim Yapacak halimiz yok Ama görüyoruz da kardeşim Bana diyorlar sen devamlı kitap okuyorsun da Bu kadar işlerden ne haberim var Ya kardeşim kitapta yazıyor zaten her şey Benim okuduğum kitaplarda Bu ümmetin helakinin sebepleri Yazıyor zaten e gidişata bakıyorum. Bu Müslümanlar bu gevşeklikle, bu keyifle, bu zenginliklere düşkünlükle, bu sevinçli, mutlu halleriyle bunların sonu iyi gelmeyece. Ne rüya görmemize lüzum yok. Mutlaka bela gelecek bir darbe, bir FETÖ geldi işte. Daha onun uzantıları bitmedi şimdi onun daha susunları devam edecek. O kolay bir şey değil. Nasur ekonomi terse gidebilir. Hepsi neden oluyor? Ve ma asâbekum musibetin fe ma keshebet Ellerinizle kendi kazandığınız yani kesbettiğiniz günahlarınız ve suçlarınız yüzünden ne musibet vurursa ondan vuruyor Mevla. da tevbeden başka, istiğbardan başka döndük Allah'ım sana doğru Müslüman olacağız. el üslate göre inanacağız. Millete de bu şekilde hizmet edeceğiz dinimize demeden akıbet felah olmaz. Yani Müslüman'ın onun için sevinçlik olmaması lazım. Mesrur, ferih olmaması lazım. Şımarık olmaması lazım. Şu Araplardaki, e, Türklerin de tabii Müslüman zenginleri bu duruma başladı. Sefahetler, bu efendim israflar, bu kadar efendim millet açlıktan ölürken yani insanlara bu kadar efendim göz kapamak, göz yummak neymiş işte? Filistin'e 2 milyon dolar. 2 milyon dolar ne? Adamın 2 milyon dolar akşam yemeğinde harcıyor. Saraylardaki e, israfları, güllerin parası Hollanda'ya giden sırf gül her gün yeni taze güller, çiçekler görüyor. Her gün 20-30 tane saraya sırf Suud'daki bana o zaman adam anlatmıştı o işleri yapan da milyon dolarlar sırf güllere geliyor. Her gün onlar atılıyor. Şey. Milyon dolarlar. 1 milyon dolar da İsra, Filistin'e, İsrail'e karşı 1 milyon dolar, 2 milyon dolar da. Bunlar, ya bunlar bu adamların dişinin arasından mı? E, e, e, çıkartıyorlar o parayı zaten? Bunlarla Allah korur mu ya? Bu, bu, bu yardımlarla işte Allah şey beladan muhafaza etsin. Nasıl seni beladan muhafaza edecek? Kaçta kaçına veriyorsun ya? Senin zekatınla da, dünyada aç kalmaz ya. Zekatını versen dünyada aç kalmaması lazım. E, vermiyorsun. Kırk da, da 40 kendine O bakımdan Allah Teala ne buyur estadi ve ve emma menü te kitabü zahri <gülüyor> yarın başlarda üç türlü kitap almak var. Yani amel defterini. Allah Teala cümle bize sağımızdan almayı nasip eylesin. Amin. Bu tamam. ve emma menü te bi Kime defteri sağ elinden verilirse o günü görmeden bize keyif yok. Çünkü sağdan alamadım mı cehennemliksin. Sağdan alan, alana kadar da tetiklesin. İmanım mı öylece yap? İmanlı mı, mı Allah'ımı kızdırır mıyım? Rabbim razı etmeyecek, bir, bir itikata düşer miyim? Bir inanca uyar mıyım? Bir batıla kapılır mıyım? O da bir görüş. Okuyanı da dinle. Bayındır'ı da dinle. İstanbul'u da dinle. O da bir görüş. Nasıl bir görüş ya? Kader yok diyor. Allah bilmiyor diyor. Allah cahil Allah'ın ilmi yok diyor. Senin ne bilecek evleneceğini kızı diyor. Yani bu nasıl bir görüş olabilir ya? Allah'ın ilim sıfatını inkar. Allah'ın alın kaderi yazdığını inkar. Nasıl görüş olabilir? Kur'an'daki mucizeler böyle bir şey yok diyen okuyanın görüşleri nasıl bir iş, işi olabilir? Ya bu kadar rahat mısınız ya? Bu kadar ge gevşek misiniz? Bu kadar geniş misiniz ya? Bu kadar large, X large misiniz ya? Ondan sonra beklersin, defterini sahilden alacaksın. Sahilden alacakları dinlemezsen nasıl alacaksın? Defterini sahilden alabilirsen, fesefe yuhasabu Kolay bir muhasebeyle hesaba tutulacak. Yani kolay muhasebe şudur. İşte sen kulum namaz kılmışsın, oruç tutmuşsun. Işte bazı bir dinahlarda yapmışsın falan. Ama sonra tövbe etmişsin. Onlar arz ediliyor. Arz ediliyor yani sunum yapılıyor. Senin defteri amalinle ilgili. Bu sunum senin önüne getiriliyor. Sana bakıyorsun. Tabii ki günahlarını görmek insanı üzüyor falan ama en niyatine o günahlar tövbeye tabi olmuş ve affedilmiş, mağfiret olunmuş. İşte, mübarek Ramazan Şerif. Her dakika affar. Her dakika beraat var. Her dakika Yutuf var, Kerem var. İftar saatlerinde özellikle. Sehur vakitlerde istiğfar edenler. Vel müsteğfirine bil eshar. Seherlerde, sehurlerde af isteyenleri ederim Allah. Buyur. Estağfirullah diyenler. Bu iyi bir şey. Yani bunları bu günahlarını görmekten üzülüyorsun ama keşke hiç yapmasaydım, defteri kirletmeseydim ama en niyatın üzerine çarpıt çekilmiş. Yani o günahlardan azap yok. Bunda rahatsın inşallah. Arz ediliyor yani. Sunum yapılıyor sana. Sevapların fazla geldi. Defterin sağ elinden verildi. Mizanında da sevap tarafını ağır basacağını telalet ediyor. Ve böylece efendim defterini sağ elinden alanlara hesapları kolay gelecek. Allah için hep sağ elimizi, kolumuzu yıkarken abdestte öyle dua diyoruz Dualarım kitabında var o abdest dualarında mesela. Allah'ın adını kitabı. Yemin, Ya Rabbi... Defterim amel, defterim kitabımı sağımdan ver. Ve hasibni hisaben yesira. Beni kolay bir muhasebeye tabi tut. Hesapsız cennete girilmez. Ama kolay et ya Rabbim. Asaneyle. Göster geç kurban olduğum Allah'ım sana. Ben galibüle ahli mesrura. Ailesine sevinçli vaziyette döner. Ailesi işte dünyadaki hanımıdır, çocuklarıdır, işte anne babasıdır, yakın akraba Uzak akraba neyse. Ahirette de birleşmek var. C cennetlikler cennette birleşecek. Aile birleşecek cennette. Herkesin derecesi makamı aynı olmayabilir. Fakat en üst makama Mevla buyuruyor tabi edeceğim. Yukarıdaki makamdakini aşağı indirmeyeceğim. Yani mesela oğlu yukarıda derece almış. Hafız, alim, Veyahut müttekî. Haramlardan sakınmış. Mücahit. Allah için gayret etmiş. Yüksek derece almış. Babası, dedesi, cennete girmiş ama aşağıda da. E, Mevla da buyurur ki, sizi hadi taşınıyorsunuz. Nereye taşınıyorsunuz? Üst kata taşınıyorsunuz. Oradaki üst kat, sizin apartmandaki üst kata benzemez. Bir dereceyle, bir öbür derece arası 500 senelik mesafede, yerle gök arası kadar. O da ne hızıyla yani? O şık hızıyla bile desek, eksik olur, yavaş olur yani. 500 senelik mesafede, derece çıkartıyor seni. Niye? Oğlun İslam'a iyi hizmet etmiş, yüksek derece hak etmiş, babası, dedesi, atası geri kalan dereceleri onun e, şeyinde, üst derecesinde toplayacağım. Mevla öyle buyuruyor. El haqna abim zürriyetev. Yani burada ad-i kerimeye baktığın zaman atalar, babalar ekseriyetle daha salih amel sahibi olur. Ondan dolayı da e, ...zürriyetlerini onlara kattık buyuruyor. Zürriyetlerini yani çocuklar ekseri düşük derece alır. Yani ya, genel manzada öyledir. Şimdi benim... ...dedem Hacı Tahir Efendi... ...ben tanımıyoruz tabii biz büyük büyük dedem. İşte üç ayda hacca gitmişler göreleden. İşte üç ayda da dönmüşler falan. Çok salih takvaymış orada. Baban işte babaannem anlatırdı rahmetli. eşini şimdi bakıyorsun bende o takvalık olmayabilir. Zaten kalite gittikçe düşüyor tabii. E geriye gidince... ...daha iyi insanlar olduğunu düşünüyor... ...geçmişimde. Ve bundan sonra benim çocuklarım... ...herhalde benden beter olacak. İnşallah benden iyisi de ama... ...ekseriyet itibariyle... ...yani bundan sonra gelenler... ...geçmişler kadar mübarek olamayacaklar. Yani zamanın bozulmasını... ...fesadını görüyorsunuz. Onun züriyetlerini onlara kattık böyle Ama bu... E, ...külli bir kaidedir. İstisnaları var. Ne gibi? Bir çocuk yüksek makam aldıysa da o zaman da atalarını ecdadını ona kattık olur. Ama ma elletnav min şey. Biz onların efendim amellerinden bir şey eksik etmiyoruz. Yani kendi sevapları kendilerine hani sen ananı babanı da yanına aldım diye senden de biraz eksilteceğim. Neden? Buradan bunlara gitti biraz. Mevla'da böyle bir şey yok. Çünkü Mevla Kullar gibi. Muhtaç değil ki oradan kesin. Orada oraya vereceğince oradan Sen Zengin. Allah hepsine veriyor. Onları onlara kattım buyuruyor. E şimdi orada, orada ailesi var. Mahşerde de aile toplanıyor. İşte akrabaları, ailesi falan. Sağ elinden defterini alan cennete gidiyor. Cennete daha önce gitmiş ailesi var. O da onların yanına gidiyor. Nasıl gidiyor? Mesrura. Sevinçli vaziyette gidiyor. Defterimi sahilden aldığım, kurtuldum, ebedi felah buldum, daha sıkıntı yok, daha azap yok, böyle şimdi daha cennete girdikten sonra, defterimi sahilden aldıktan sonra dönüş yok bunu. Ne kadar sevin sevinmeklik bir şey yani. Sevinç odur yani. O sevinci tattıysan, o zaman dersin ki ben ben bir sürurdan bir sürur tattım. Şimdi dünyadaki zevkler ve lezzetlerde sevindiğimiz günler dakikalar olmuştur yani. Dakikalık şeyler. Sevinçler dakikalıktır. Üzüntüler yıllıktır yani. Peki bu sevinçten hangisi kaldı? Bak yanımıza kar. Hiçbiri kalmadı. Gelmişim 54 yaşına. Bu saate kadar ki hiçbir sevincimin tadı ağzımda yok. Hiçbir yediğim yemen tadı ağzımda yok. Hiçbir içtiğim şerbetin tadı ağzımda yok. Ağzımda avuluk var. Acılık var yani. Şu an, şu dakika, şu saniyeyi biliyorum. Dünya burası. E değer miydi yani gayrimeşru zevklere, sürurlara, sevinçlere, Allah'ın dininden taviz vereceğim ve dünyaya meyledeceğim de efendim beş paralık keyf için? Zaten kalmadı. E bir de ahirette bedi beli açacak başıma. Defterimi sol elimden verdirecek. Böyle bir tehlikeyi düşünebiliyor musunuz? Onun için çok sevinçli olmamak lazım. Dünyada sevinçli olmayanlar ahirette seviniyor. En indel min kesileti kuruyor bu. ''Ben kalpleri kırık olanların yanındayım.'' buyuruyor Hadis-i Kutsi'de. ''Minecili benden sebep kalbi kırık.'' ''Niye kalbi kırık?'' ''İşte efendim karısı yüz vermemiş de kalbi kırılmış da oğlu hareket çekmişti de benim. Öyle değil. Benim için, dinim için, benim Müslüman mazlum düşmüş kullarımın düşüncesiyle, dünya üzerindeki zulme uğramış garibanların, Müslümanların derdiyle, kaygısıyla bunlar Allah için oluyor tabii kendinden dolayı nefsanî bir e, üzüntüden olmuyor. Öyle olursa ben okulumla beraberim Allah biliyor. Çünkü neden? Üzüntüsü benimle beraber. Benim için üzülüyor. Dinim için üzülüyor. Kullarım için üzülüyor. Bütün kullar Allah'ın efendim e, iyalidir. Çünkü Mevla bakıyor hepsini. Sen nasıl Efrad ailene bakıyorsun? E, bütün kullardan Mevla bakıyor. Sen şimdi senin çocuğuna, senin bakmakla mükellef olduğun birine yardım edeni sever misin? E seversin. Neden? Yükünü azaltıyor. Haşa Mevla'da bu söz konusu değil. Mevla'ya bu işi getirmez. Ama Mevla şuna seviniyor. Ve ehabbû milallâhi enfe'uhum li khalki. Kullarına kim daha fazla fayda veriyorsa, din bakımından, sohbet bakımından, ekmek yemek vermek bakımından vesaire. Kim daha fazla menfaat sağlıyorsa, en çok onu severim Allah buyuruyor. Celle Celle. Neden? Neden? E bu kulları ben yarattım, bunları ben bakıyorum. Kim onlara iyilik ederse, onları seviyorum. Onun için ahirette sevin, sevinen, esas sevinmiş olacak. Kurtuluş, kurtulan orada kurtulandır. Burada kurtulan değil. Nereden kurtuluyorsun burada? Ölümden mi kurtuluyorsun yani? Kazadan kurtuldun, ölümden kurtulamadın ki. İflastan kurtuldun, ölümden kurtulamadın ki. Yani dünyada neden kurtulan kurtulmuş sayılabilir? Famazu cehanin nar ve el cennete fakat fahas. cehennemden uzaklık ferati verildi, kim cennete girdirildi? İşte feznecaata eren ancak odur Allah Teala buyuruyor. Onun için biraz keyfimizi kaçıralım. Morallerimiz bozuk olsun, kalplerimiz kırık olsun. Hahi şeklinde Mevla görmesin. Önümüzde ölüm var, tehlikeli geçitler var. Zaten çoluk çocuğumuzu iyi yetiştirememişiz. Hepimizin yani çok eksiklerimiz var. Kendi açımızdan mesuliyetini yüklendiğimiz yakınlarımız açısından efendim, her türlü vebaldeyiz. Ve ahirette ne hesap vereceğiz? Ne hal üzere öleceğiz? Vatanımızı, memleketimizi ne tehlikeler bekliyor? İslam aleminde daha ne büyük olaylar, tarpler çıkacak? Yine Amerika, Rakka Operasyonu'nda sivillere neler yapmış yani nice sivil Müslüman. Zaten mesele IŞİD değil, IŞİD'i de çoktan koridoru açtılar, IŞİD'i gönderdiler. Oradaki Arap Müslüman Arap ehli sünneti kıracaklar işte. PD PKK'ya da silahları. O silahlar tekrar bize dönecek. Bir yandan bizim asker polisimizi öldürttürecekler. Şimdi Numara'dan Rakka'ya işte operasyon yapacağız diye veriyorlar efendim. Ondan sonra Amerika diyor, Katar diyor terörü destek veriyor. Ya terörü sen silah verdin dün. Bir hafta evvel silahları sen verdin PD PKK'ya. Şimdi Rakka'da daha dün ne kadar sivil öldü? IŞİD bahane. IŞİD diye bir şey yok ya. Koridoru açtılar. Hadi siz çıkın gidin dediler. E onun için bu kadar sorun var yumağı içerisindeyken Müslüman nasıl keyif yapacak ya? Şu Osmanlı döneminde dünyaya hakim miyiz de bir nefes alalım ya? Evimizde İslam'ı yaşayamayacak kadar aciz. İnternetlerimizle televizyon kanallarımıza bile çoluğumuzu çocuğumuzu dinden çıkaran adamlar, din adına hoca kisvetinde çıkmış, konuşturulan bir noktadayız. Nerede bizim gözümüze uyku Nerede bize keyif gelecek? Ben öyle oluyorum. Bilmiyorum kimseye dokunmuyorsa bu bana dokunuyor yani. Bir tek mi ben mi hassas kaldım? O da ayrı bir dava var. Ama hepimizin ahirete gidişimiz yaklaşmıştır ve yaklaşmaktadır. Her an için. Mevzubahitir Mübarek Ramazan şeridi bir fırsattır, bir ganimettir. Ama Allah muhafaza tersine çevirdiler. Milletin dini duygularını istismar ederek dini yanlış anladan adamları çıkartarak bazı kanallarda zarar seval veriyorlar. Bunların dünyaları da de mamur olmayacak. Akıbetleri hayır olmayacak. Mutlaka dini hassasiyet. Efendim Müslümanlar bu zenginliklerini, bu imkanlarını, bu israflarını mutlaka durdurmak zorundalar. Yoksa bela toptan gelecek, hepimize vuracak, yakacak, gidecek. Yani bir Suriye'nin durumunu düşündüğü zaman, Şam'ın en zengini şimdi burada dilenci oldu ya. Kuyumcuları, sarafları burada hamal oldu ya. Hiç umulmadık, adam benim bu malım çöker mi yani, benim bu düzenim bozulur mu diyen, Tabi kardeşlerimiz Allah için çile çekiyorlar. Katlar geldi. Terör ilan edildiler. Kimileri esir edildi. Kimileri hala Esed'in hapishanelerinde Allah halalasın şu mübarek saatte. Kurtarsın Fazlur Kerem ile ne zor bir durumdalar yani. Kimileri buraya kaçan canını zor kurtardı. Adam Şam'ın en zenginiydim. Boş ver diyor. Yav Şam'ın en zenginiydim. buçuk sene hapiste inimi inledim. Göreceğim o canımı kurtardım. Ne yapayım Şam'ın zenginliğini diyor. Bu hal şimdi perişan haldeler. Yardımımızla zekat fitre veriliyor yani. E şimdi bizim ne olacağımız... ...ne belli arkadaşlar. Dükkanım var, tezgahım var. Gidiyorsun evine. Çoluk çocuğundan oturup da bir çay içmek... ...ne nimettir biliyor musun yani? Hapishanedeyken... ...ben kaç kere girdim de... ...anlıyorsun yani bir çay içmeyi. Dakikasız görüşmeyi yani. Gardiyan başında iki dakikanız kaldı diyor yani. Çocuklarına binersin miyimsin diyemiyorsun. Sen şimdi oturmuşsun rahat rahat olmaz mı? Evdeki yemeği beğeniyorsun. İftara nereye gidecek Şuranın menüsü 60 lira, şuranın menüsü 70 lira. Ulan otur işte evinde be. Ya bizim evde çok yemek yok. Yani dışarı gitmek günah değil hocanım böyle şerassızlık yoksa gidersin bir yere yeter Ben bunlar bunu demek istemedim. Ama çok mut, mutsuzuz. Niye mutsuzsun abi? Çünkü internete bakıyorsun, bakıyorsun adam. İsim verip de reklam yapmayalım. Çok lüks bir otelde iftar etmişim. Ben nereye gitmişim? Ben gitmişim bilmem ne köftecisine. Herifin menüsü 500 lira, 1000 lira. Ben gitmişim 60 lira menü. Niye? Oraya niye gidemiyorum? Mutsuzmuş. Allah Allah. Ya evinde oturuyorsun. Huzurla, çoluğuna, çocuğuna iftar ediyorsun. Önünde kaç çeşit nimet var. Ve sen niye gidip de ağaların, paşaların, zenginlerin şeylerini izleyerek... Susuz olursun ya. Sen niye Afrika'da kemikleri sayılan açlıktan ölecekleri seyretmiyorsun? Sen niye Suriye'deki, Rakka'daki operasyonlardaki e, efendim, her tarafları parçalanmış cesetleri seyretmiyorsun? Sen niye Myanmar'daki etlerini diri diri Budistlerin yedikleri gariban Müslümanları seyretmiyorsun? Sen niye Ege'nin Denizi'nde her gün boğulan o muhacirliğe çıkan Müslümanları, garibanları seyretmiyorsun? Sen niye gazeteki ki muhasar altındaki yıllardır açlıktan ölenler, camileri bombalamış, evleri bombalamış, ilaçları yok bir şekilde onları seyretmiyorsun? Doğu Türkistan'da çocuk doğurmalarına izin verilmeyen, oruçlarına izin verilmeyen, teravihlerine izin verilmeyen Müslümanları Türk kardeşlerimizi onun halini, ahvalini niye tebaşa atmıyorsun? Ha, senin kafana keyif girmiş. Sen moral bozacak şeyler istemiyorsun. Sen devamlı keyif verecek şeyler istiyorsun. O zaman sen ahireti kazanamazsın abi. Bak kim ki defterini sol, sağ elinden alır o evine sevinçli döner diyor. Neredeki evi bu? Artık senin evin kalmamış ki. Çarşambadaki Beykoz'daki ev, ev kalmadı ki. Ahiret olmuş artık. Sen cennetteki evine ailene sevinçli dönüyorsun. O sevinç ...yaşanmadıktan sonra... ...o sevinci nail olmadıktan sonra... ...buranın sevinçleri batıldır. Ve mâmenüktü'ye kitâb ...sol elinden alıyor... ...bir de sırtının arkasından alıyor. Buradan... ...sol elini ne yapıyorlar? Göğsünden sokuyorlar... ...arkasından çekiyorlar... ...göğsü böyle yarılıyor... ...bypastan bypass'ta bir taraf yarılıyor. Bunda arkada yarılıyor... ...iki taraftan çıkarılıyor... ...buradan sokulup arkadan çıkarılıyor... Sol eline defteri konuluyor, sırtında arkasından. Fesewfe edi başlıyor bağırma. Benim helakim gel, tam vaktindir, zamanındır. Ben niye ölemiyorum, ben niye yaşıyorum, ben niye kaldım? Çünkü biliyor ki ötesi daha kötü gelecek. Fesewfe edi ve asla sehira. Kızdırılmış ateşe giriyor. Çünkü defteri sol elinden aldı mı daha cennete giremezsin. Peki neden bu adamın başına bu bela geldi? İnnehu kâne fî ehlî Çünkü bu ailesinin içinde sevinçliydi. Dünyada çok sevinçliydi. Tabii ki bu Müslümanların sevincine dilek delalet etmez. Çünkü innehu zannel leyyahûr o ahirete dönmeyeceğini düşünüyordu. Demek ki kafirdi. Çünkü hiçbir Müslüman ahirete dönmeyeceğini düşünmez. Ama öyle sapık hocalar, ilahiyatçılar var ki. Millet diyorlar ki cesetler haşrı olmayacak. Yani bedenlerimiz tekrar dirilmeyecek. Ne olacak? Ruhani alemde, rüyadaki gibi kimi cennettik, kimi cehennem olacak. Ne kim dedi sana rüyadaki gibi ya? Rüyadaki gibi olursa ahiretin ne mi kaldı? O zaman kabirden dirilmeyeceksin demiş oluyor. Bunu da diyen ilahiyatçılar var. Cesetlerin haşrını inkar edenler kafir olurlar. Tabii bu eskiden gelen bir felsefenin e, batıl inancıdır filozofların. Bu maalesef bazı Müslümanım diyenlere de ulaşmıştır. Efendim, Yeşanur'u ne dedi? Ya dedi mezara git bakalım dedi. Kemikler kalmış orada. Bu mu dirilecek dedi. Aynı kimin sözü? Ebu Ceylin sözü. Kur'an-ı Kerim'de Ebu Cehil ne dedi? Ve darabelenâ meseleven esiyye halika. men yuhayl-i ve yaram Bu kemikleri kim diriltecek? Bakın çürümüş Aldı eline Ebu Ceyl Veyahut da işte hangi gavur Ebu Ceyl arkadaşı. Böyle ufaladı ufaladı. Bu mu dirilecek bu Muhammed size söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bunlar dirilecek. Hadi gitsin işine dedi ya. Yasin bu. Eşin yaşayan Nuri. Ki onun kafasında ilahiyatta çok var. Nerede, ne dedi? Git bak ne kalmış dedi ya. O mu dirilecek diyor. Allah Allah. Bu adam din adına dünya kadar fetva verdi. Kitaplar yazmış. Kitapları da orada satıyor. Tabii. ...hayrancının şahidi Şıracı. Dediler ki, savuru... ...biz dediler ölmeden evvel... ...savuru dediler işte bu Diyanet... ...üç buçukta mesela diyelim şey diyor. Burada ihtilaf çıktı falan. Ne ihtilaf çıktı bir şey çıkmadı da. Siz dedi Bayındır'ı dinleyin. Çünkü batıl ehli birdir. Aziz Bayındır'ı dinleyin. Çünkü neden? Aziz Bayındır dedi tespit etti bunu. Ne tespit etti? 1400 senedir tespit edemeyiz. Aziz Bayındır nerede tespit edecek? Ama... O ona işaret. O ona işaret. Batılı ele hepsi birbirine delalet etti. Efendim onun için şimdi bir insan cesetler dirilmeyecek. Ahirette çıkılmayacak. Ruhani ve azap veya nimetler var. Rüyadaki gibi falan. Hani rüyada da insan zevkleniyor bayağı da bunalıma giriyor ya rüyada. O gibidir ahiret falan. Bunlar kafirdir. Kıpkızıl kafirdir. Yani bu görüşte olanlar kimse. Buna Müslüman diyen de kafirdir. Çünkü... el bafi va'del-mevti hakkı Ölümün ardından diriltilmek haktır. Ben de o zaman ayet yazdım, hapishane mektuplarımda var. وَاَنَّ اللّٰهَا يَرْبَعْفِ مَنْفِي kubur. Allah kabirlerindekini ne diriltecek diyor Kur'an. Kabirdeki ne? Ruh kabirde mi? Ruh kabirde değil ki. Ruh zaten, adam öldükten sonra ceset kabire gidiyor. Ruh nerede? Ya cennete gidiyor ya cehenneme gidiyor. Manevi berzak aleminde, hakiki cennet, cennet değil, temsili olan ruhlar alemindeki çünkü dirilince bedenle birleşince hakiki cennete gidiyor. Bedenle birleşmeden hakiki cennete gidemez. Ta çünkü mahşer var, sor var, sorgu var. Ama önünden insanın nerelik olduğu belli oluyor. Neden? Ruhu nereye gönderildiğinden belli oluyor. allah Teala kabirdekilerini diriltecek diyor. E kabirde ne var? Ceset var, beden var. O zaman kimi dirilecek allah Teala? Bedeni dirilecek de. Sen diyorsun ki kabirdekiler dirilmeyecek. Ruhlar rüyadaki gibi ya cennete gidecek ya cehenneme gidecek. Sen öyle zannet. E şimdi tabii ki bizim meşru sevinmelerimiz, hanımımızla, çoluğumuzla, çocuğumuzla neşelenmemiz, gülmemiz, konuşmamız bunlar haram değil. Hatta ki sevap da olabilir eşiyle ve çocuklarıyla bir insanın mutlu olmasında zararcı var ama gayrimeşru mutluluklardan bahsediyorum gayrimeşru mutluluklar yani bu dizilerin bu filmlerin efendim birçok şu anda insanların mutlu olmak için izledikleri oyunların seyrettikleri sahnelerin çoğunda İslam'a muafık işler yok ama milletin şu anda mutluluğu bunlarla oluyor hiç kimse İslami bir huzur. Hani iftarımızı yaptık. Hadi kalkan akşam namazını cemaatle kılalım. Ne güzel sevinçli bir şey değil mi? Çoluk çocuk arkamızda olsa biz de bir cemaattan, iftardan sonra evimizde bir namaz kıldırsak, bütün hepsinin namaz kıldığını görsek falan. Bu çok sevinç veren bir şey. Böyle sevinçler yok ama evlerimizde olacaklarımızda. Böyle mutluluklar yok. Takımımız gol atınca seviniliyor. Yok dizide bilmem herkesin tuttuğu bir taraf var. O taraf kazanınca seviniyor, başarılı olunca seviniliyor. İş i̇şte beyendim. Para kazanılınca seviniliyor. Hediye alınınca seviniliyor. Birbirine hep dünyalık, hep dünyalık. Ahiretle ilgili bir başarı, ...kızım hafız olmuş. Oğlum Kur'an'a geçmiş. He? Şu i̇şte annem ömrüye gitmiş. Böyle bir sevinçler yok artık. Şimdi solarinden defterini verilen bağracak ölüm isteyecek. Çünkü neden? Cehenneme girmektense ölmek daha iyi. Yok olurum diye düşünüyorum. Ama yok olmak yok. Evla ölüm vermeyecek orada. Bağırttıracak. Sonra cehenneme atlayacak. Peki neden? Çünkü o ailesinin içinde sevinçliydi. Burası çok önemli bu ayet. Tamam ilerisinden o bize dönmeyeceğini sanıyordu. Eğer hakikaten ben dönmeyeceğim diyorsa zaten kafirdi. Tamam ona sorun yok. O tabi ki cehennemlik... Ama biz de acaba ahirete gideceğimiz, Allah'ımızın huzurunda hesaba çekileceğimize ne kadar inanıyoruz? Tabii ki iman şüphe kaldırmaz. Acaba diyen kafir olur, onu kastetmiyorum. Ama görüntümüzden ne anlaşılıyor yani? Bizim halimize, ahvalimize bakan bizi ne zanneder ya? Bizim bu adam ahirete inanıyor, ölümü bekliyor, ne hesap vereceğinden korkuyor. Mesajı veriyor bizim görüntümüz, ticaretimiz... ...ziraatimiz, konuşmamız. Yani bir de bakıyorsun adam... ...ya Allah'tan korkmak var... helal haram, dümdüz... ...faizli rüşvet nebulus hamuduyla götürüyor... ...taraftarlık yapıyor... ...adaletsizlik yapıyor... ...bu bizim Müslümanlardan bahsediyorum. Ya bunu gördüğümüz zaman bu adam... ...ahirette inanıyor ne kadar diyeceğiz yani... ...inanmıyor da diyemezsin tabii... çünkü Müslümanım diyor gavul diyemezsin adama... ...ama halinden hareketinden... ...hiç ahirete gideceğim diye bir şey... Bir çekingenlik, bu görükmüyor. O zaman o da buraya giriyor yani. Çünkü neden? O bize dönmeyeceğini düşünüyordu. Tamam dilinden demiyordu, kafir olmuyordu ama tam kalbinde de bir şüphesi yoktu. Müslümandı, inanıyordu ama yaşantısı asla İslam'a uygun değildi. O zaman ne oldu? piyango çıkınca seviniyorsun, haram çıktı diye. Faizden kredim çıktı diye seviniyorsun, haram çıktı diye. Ateş çıktı diye sevinir mi bir Müslüman? Cehenneme inanan yanacağım diye sevinir mi ya? O zaman kardeşim imanını bir sorgula. Bu nasıl Müslümanlık yani? Haram, haramlardan teselli buluyorsun yani ateşlen. Mevla sen de yani nasıl koysun derken Allah keref sahibi isterse koyar da Allah adına konuşmuyorum maşallah. E ne yapsın Allah Teala sana ya? İki yolda göstermiş. Seç buyurmuş da kardeşim. فَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِي Hayır. Öyle ben dönmeyeceğim, ahirete çıkmayacağım falan. Böyle kafirlik inançlarıyla veya ahirete dönmeyecekmiş gibi dünyada rahat rahat yaşamak, eğlenmek, gülmek, Allah'ın yolundan gaflet etmek, zikrini unutmak, terk etmek. Böyle bir şey yok. Ben kullarımı görüyorum, gözetiyorum, hak ettiklerini yapacağım. Hepsine belalarını... Takdir edeceğim Allah buyuruyor. Niye belanızı arıyorsunuz ya? Niye şükretmiyorsunuz? Niye nimet kıymeti bilmiyorsunuz? Şumbarık Ramazan-ı Şerif'te tövbe etmedi insan. Daha ne zaman tövbe edeceksin ya günahlarına? Orucağızına günaha devam ediyorsun. Haramlara devam ediyorsun. Gıybet dedikoduya devam ediyorsun. Ehli sünnet insanları dinlemeye devam ediyorsun. Yani bu Mevla hoşçak olacağı iş değil. Bu Ramazan-ı Şerif Geçen hadis-i şerif okuyordum. İki gün evvel, üç gün evvel. İşte tam iftar oldu o da ben de şey yapamadım yani. Sonu diyemedim. Çünkü iftar ezan okunacak. Nasıl sonu diyeyim? Ben de sonunu demem. Beş on dakika tutuyor tabii bir satır. Ne buyurdu o hadis şerif sonunda? Fettekû şehr ramazan. Ramazan ayından sakının. Feynel hasenat tudâfu ve kedâlike seyyî'âd. Çünkü Ramazan Şerif'te ne oluyor? Efendim sevaplar katlanıyor. Sevaplar katlanıyor ama Ramazan'ın gayrinde katlanmadığı kadar katlanıyor. İşte kar. Bir insan karını hesap eder. Allah'ı zikrederse Allah ona karını hatırlatır. Allah unutursa Allah ona karını unutturur. Sohbetin başında söylediğim. E, Ramazan Şerif'te sevaplar Başka aylarda olmadığı kadar katlanıyor. Bu ne demektir? Bu demektir ki kârınızı bilin. Fırsatı kanimet bilin. Çünkü ne dedik bir Subhanallah? Ramazan dışında on, on kat, Ramazan şerhinde bin kattan hayırlıdır. Bir Subhanallah binden fazla yazılıyor. Bir rekat bin rekattan fazla yazılıyor. Bir günün orucu bin oruçtan kayırlı. Bin günün orucundan hayırlı yazılıyor. Katlama var. E katlama var ama... E sen şimdi burada. Usturaki tarafı kesiyor. Sevap tarafındaysan artışlar çok. Ve kedi hal Günahlar da böylecedir buyuruyor. Şimdi günahlar da böylecedir deyince ne oldu? Yani başka aylarda katlanmadığı kadar zaten günahlarda katlama yoktur esasen. Çünkü ayet kereime demen Cevaplı. Hasene defne ulaşsrayım zahiyah. Bir hasene iyi amel yapana on misli var. Ondan aşağı düşmez. Bire on. Bu Ramazan'ın dışında da her zaman bir a on. Ama bir günah yaptı. Biz zina yapana on zina yazılmaz. Bir işki içene on işki yazılmaz. Bir gıybete on gıybet yazılmaz. Ayet-i ile sabittir. Misli yazılır. Misli ne demek? Bir katı demek değil. Yaptığı yani demektir. Yaptığının kendisi demektir. Buradan misli ol demektir. E o zaman Katlama yok. Zaten orada da tevbe kapısı açık, tevbe yaptığınca da onu da siliyor. Tevbesinde sebat ederse, onu da sildiğini de, günahı da sevaba çeviriyor. فَاوْلَا كَبَدْدِلُ اللّٰهُ سَيْيَاتِمْ Öyle kullarım var ki diyor, günahlarını sevaba çeviriyorum. Furkan Suresi. E niye sevaba çeviriyor? Tevbede sebat etmekten. Çünkü adam tevbe ediyor, beş gün, on gün falan. Freni tutuyor. Ondan sonra yine patlıyor. E bu adamın o günahları ne olmaz? Sevaba dönmez. Sebahatını bekler Mevla. Tevbesinde sözünde durduysa o zaman sevaplara döndürüyor. Ama Ramazan şerifte günah yaparsan bunda fark var. Bunda ne olmuyor? Efendim bir günah bir günah yazılmıyor. Katlanıyor. Katlanmaktan da ziyade sevaplarını sildiriyor. Yani günah sevaplarını sildiriyor. Esasen Sevap günahları sildirir İslam'da. Ayetler hep böyle söyler: İnnel hasenat, yüz ibne Güzel ameller, kötü amelleri giderir. Yani bir tesbih namazı geçmişini sildirir. Bir tesbih namazı küçük, büyük hepsini sildirir. Daha dünya kadar mükeffirat-ı müstakil bir risale yazmayı, onu da düşünüyorum, ismini koydum. Yani insanın günahlarını affettirecek, işte şimdi iftara yaklaştı. Subhanallah ve hamdî. Yüz kere okusanız şimdi oturduğunuz yerde bu firatla özülü <gülüyor> bu Bütün denizlerin köpüklerinden de çok günahı safladılar. Yüz kere Subhanallah ibi hamdiyi söylüyorsunuz. Yüz kere estağfurullah deseniz. Güneş batıma yaklaştı şimdi. Yüz kere estağfurullah deseniz ne olur? Efendim yedi 70 şey, kere deseniz yedi yüz günahınız bağışlanıyor. E bir insan sabah savurdan bu saatte 700 günah yapamamışsınızdır herhalde o kadar da. Yapmışsanız da siliniyor. 70'e 700. Şu mübarek saatlerde. O bakımdan Mevla affetmeye bahane arıyor. Azap etmemek için çare arıyor. Azap etmeye uğraşmıyor kurban olduğum. Ma af'alullahu bi'adabikum in İnşallah mü'amendü. Şükrederseniz, iman ederseniz yani iman taze ederseniz şükür etmek ne demek? Namaz şükür, oruç şükür, teravih şükür, işte fitre şükür, zekat şükür. Hep Allah'ın nimetlerine şükür İslam'ı yaşamakla yapılır. Ya Rabbi şükür demekle cennete girilmez herhalde. Yetmez yani Ya Rabbi şükür. Siz şükrederseniz, beni dinimi yaşarsanız ben size niye azap edeyim Allah buyurdu? Allah Teala şükürleri kabul edendir. Şükürlere karşılık verendir. Kim şükrediyor kim küfrediyor hakkıyla bilendir. Kimse eclini zayi etmeyendir. O zaman şimdi Ramazan Şerif'te niye günahları katlasın? Ama çünkü ne dedim? Mevla Teala gazap ediyor yani. Ya on bir ay size verdim. Yiyip içiyorsunuz ya. Bir ay kendimi ayırdım. Bunda orucu farz ettim. Ya Bunda da biraz Beni sayın allah Teala buyuruyor. Onun için Ramazan-ı Şerif'te hassasiyetler artması lazım. Günahların azalması lazım. Hatta sıfıra bile inebilir. Ne günah işleyeceksin ya? Zaten o oruçlusun, mübarek adam. Bir ağzımız dursa zaten birçok günah otomatikman devreden çekiliyor. Kıybet dedikodu, yalan iftira, yalan yemin. Beş tane günah saydım bak. Hepsi dille işleniyor. Ve en kolay işlenen günah. En kolay işlenen günahlar dille işlenen günahlar. Ama kebairin en büyüğüdür. Büyük günahların en büyüğü dille işleniyor. Bir yalan orucun sevabını bozdurmaya yeter. Maalesef ticarette çok yalan oluyor. Yani malı satmak için, almak için bir şeyler bir şeyler böyle. Söz vermeler, bozmalar, kebair, büyük günahlar. Ödeyeceğim deyip ödememekler. Şu gün vereceğim diyorsun. Adam ona göre kendini hazırlıyor. Senden gelen paraya göre o da ödeyeceği var. Sen adamı aksatıyorsun. Adamın da söz verdiği yere aksıyor. Çok kötü bir şey bunlar ya. Yani bu var ya. Adamın orucunun morucunun sevabını sildirecek hareketler ya. Söz bozmak ne demek? Bütün millete zararı olan bir şey ya. Dur laf sözünde mübarek adam. Kaça patlarsa patlasın. Ne yani iki gün adamı geciktirerekten. Abat mı olacaksın? Zengin mi olacaksın ya? Sözünü bozarak. Onun günahlar da katlanıyor. E buraya dikkat edeceksin. Efendim. Ondan sonra günahlar katlanmaktan ötesi ameller siliniyor. Sevaplar siliniyor. Katlama Sevapların katlamaları var ya. Sen şimdi günah işledin mi ne oldu? Sevapları aldığın katlamalar gitti. Sen. Bir Allah dedim bin yazıldı. Bila illallah dedim bin yazıldı. Bir rekatın bin yazıldı. Teravih kıldın 30 Ramazan veya 29 neyse bu sene. Kıldın. Ya bunun bir rekatı bin yazıldı. Kaç etti? Yirmiden. ilk kere üç e, efendim altı. Sen altı yüz rekat mı oluyorsun? Altı yüz rekat oluyor. E altı yüz rekat namazın diyelim çarpıyorsun yeniden binle. Altı yüz bin rekat ediyor. Çok büyük bir şey. E sen altı yüz bin rekat namazı yazdırdın oraya. Katlamalı. Sonra ne oldu? Bir haram işledin. Bir günah işledin Ramazan'da. Şimdi Ramazan'da aldığın katlamaları da ne yapıyor? Ramazan'da yaptığın bir günah sildiriyor götürüyor kardamızı zararda mısın? bir kürek ileri iki kürek geri, ebedi sahili bulamazsın yani ya bu bir matematiktir kardeşim İslamiyet de bir hesaptır bir matematiktir <gülüyor> melekler sizi hesaba çekmeden siz kendinizi hesaba çekin, hesaba çekin ne demek? hesaba çekin bugün ne cevap işledim, ne günah işledim buradan kaç katlama aldım Buradan kaç çıkartma aldım? Ve ben karda mı yatıyorum? Zararda mı geceledim ya? Ya böyle hesapsız yaşamak olur mu ya? Gelmişim 54 yaşına. Hadi 10 yaşımı çocukluğa çıkayım. Ben 10 yaşımdan beri çok akıllıydım 7'den beri de. Çok çocukluğa da çıkamam yani 10 yaşımdan beri. Her şey aklım başımda. E sen şimdi burada var. 40 küsür sene 45 senelik bir yani aklım başımdaki dönemi konuşuyorum ben bunu bugüne kadar bir hesabını yapmadımsa veyahut artık bunun hesabı nasıl yapılacak 300 355 günden geriye dönüp bunu. abi o zaman toptan sildirme işleri var. Hani devlet arada bir vergi borçlarına muafiyet çıkarır, taksitlendirme yapıyor. Diyor ki şöyle öderseniz şu katanı siliyorum. <gülüyor> Kurban olduğumun da böyle işleri var. Bir tesbih namazıyla hadi geriyi sileyim diyor. İşte şu amellen gelinizi kurtarırım diyor. E Onlar da yapmıyorsun be abi. Neden? Hesapsız yaşıyorsun da ondan. Hesaplı yaşayan adam bakarsa ki gerideki hesabı ödeyemiyorum. Anlaşma yolunu seçer. Yani şimdi adam geriden 20 senelik vergi borcu var. Devlet ona bir taksitlendirme imkanı çıkartmış. Dünya kadar da parayı siliyor. Adam bundan da yararlanmıyor. Şu aya kadar diyor müracaat imkanı var diyor. Bak son bir hafta kaldı diyor devamlı haberlerde çıkıyor, at geçiyor. Adam onda da yok. Niye onda diyor? Kötü niyetli abi. Bu adam borcunu ödemeyecek. E şimdi devlet bunu affediyor mu? Etmiyor. Allah böyle kul affediyor mu? Etmiyor. Neden etmiyor? Ya ben sana şu namazdan geçmişini sileceğim dedim. Şu ibadetten günahlarını örteceğim dedim. E onlar da yapmıyorsun. O zaman sen benden korkmuyorsun, cehennemden çekinmiyorsun. Senin keyif girmiş kafana. Senin keyfin cehennemde kaçacak. Daha ölürken ölürken kaçacak. Onun için yine bu manada bir hadis-i şerif var. Bu meme Radiyallahu anh Vasi'l Ebnes Ka'r Radiyallahu anh e onlar rabisidir. Resulullah Efendimiz işittiler Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sa ne nefse ve o fişer Ramazan ve min ayında canını koruyan dinini koruyan. Dinini korumak ne demek? Dinini korumak demek mesela dilini korumak demek. Neden? Gıybet, dedikodu, yalan, iftira. Kulağını korumak demek. Neden? Şarkı, türkü, bilmem ne, dümbek. Gözünü korumak demek. Kimden? Namahrem -e şehvetle bakmaktan. Ayağını korumak harama yürümekten. Elini korumak harama tutmaktan. Dinini korumak uzuvlarını beynini korumak yanlış inançlardan batıl itikatlardan fikirlerden koruracaksın. Kim dinini korursa Ramazan ayında canını korursa canını nereden korursa? E canını herkes koruyor abi. Oradan sel gelse kaçıyorsun. Yel gelse durmuyorsun. E oradan silah atılsa kaçıyorsun. Siniyorsun. Bir yere sipere geçiyorsun. Canını korumayan yok da. Burada canını korumak demek cehenneme atmaktan korumak. Yani haramlardan günahlardan korumak. O zaman canını korumuş olsun. Kim canını ve dinini korursa Ramazan ayında Allah Teala onu hurilerle evlendirir. Yani tabi cennette hanımlara da çok hizmetçiler verecek. Erkeklere de çok hizmetçiler verecek. Efendim cennette bu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de söylenen bir şey inkar eden Kafir olur Allah muhafaza. Sizden de öyle bir kimse olduğunu tahmin etmiyorum. Cennette ona çok köşkler verecek. Bu tamam. Güzelliklerin sonu yok. Cennet nimetleri sonsuz. Ama şimdi kar edebilecek ne hala da kardan zarar edersek de idare eder. Cennette üst dereceye gidemedim de alt derecede kaldım. Yine de cennettesin abi. Yine de çok sorun yok. Ha şu var. En son zirveye ulaşabilme imkanım varken peygamber olamayacağına göre en büyük evliya olabilir herkes. Haramlardan sakınarak takva ile. E sen en yüksek zirveye ulaşacak geldi. Dünyada mesela yüksek prim alacakken emekliliği yüksek emeklilikten efendim başkan beri başvuruptas ödemelerini yapsaydın geri dönüşü fazla olacakken falan. Bu gibi imkanları kaçırdım veya işte diploman eksik geldi de terfi edemedim falan. Bunlara üzülürsün. Ahirette de üzüntü yok ama. Yine de bir insan iç çekecek. İç çekecek. Neden? Ya bu adam nasıl gitti en yüksek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olmuş. Yani benim derecem buna göre çok düşük. Ya bu adam da bizim aynı camideydik ya. Bu adam nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olmuş? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e komşu olacak amelleri söylüyor. Ayetler, hadisler. Adam o ameli yapmış. Sen o ameli yapmamışsın abi. Ha, o zaman üzülür Yani bir it çekmek var. Bu tamam. Kardan zarar edersin. Ama yine de cennettesin. Kardasın. Ama vemin amile seyyete kim Ramazan'da bir kötülük işlerse yani bir günah işlerse gıybet, yalan, dedikodu laf taşımak, iftira evrama müminen bir buhtan yahut bir mümine bir buhtan atarsa yani iftira atarsa evşeri ve müskiran Sarhoş edici bir madde içerse, madde diyorlar, ya, madde bağımlısı, madde hap da alsan, sarhoş edici, aklını giderici hap, esrar, afyon, eroin, hepsi hepsi buraya giriyor. İçki, bira, rakı, hepsi buraya giriyor. Kim Ramazan'da sarhoş edici bir madde içerse, demiyor ki sarhoş olursa. Ben sarhoş olmayacak kadar içtim. Aynıdır. Sarhoş edici madde içtin, damlası da bir küpü demir. İçerse. Allah bir senelik bütün sevaplarını siler diyor. Geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar ne kadar hayra hasanatının katlamaları var. O katlamalar bire on, e yüz, bire yedi yüz, işte Ramazan'da bire bin. Bunlar hepsini süpürür Mevla Neden? Ramazan'ı saymadığından. Yani onun için dedim karı çok ama tehlikesi de büyüktür. Bir aydır şurada yarıya geliyoruz. Biraz kontrollü gidelim ya. Zaten oruç insana bir kontrol veriyor yani. <gülüyor> Ramazan ayına saygılı olun. O Allah'ın ayıdır. Hani Recep Allah'ın ayı manası haram ay değil. Haram ay değil ama farz olan oruç da sadece bu ayda. Başka de, İslam'ın beş şartından biri Ramazan'dan başka hiçbir ayda işlenemiyor. Onun için. E hadi aşağı aşağı. 11 ay verdi. Yiyorsunuz, içiyorsunuz, teşbahun efia ve Suya kanıyorsunuz. Efendim, istediğiniz dakikada yemek serbest. Şer Ramazan şerullah, fahfazu Ama Ramazan orucu ayırdı mübarek kurban olduğum Allah. Kendinizi korumaya bakın. Haramlardan sakınmaya bakın. Canınızı cehennemden satın almaya bakın. Onun için diyeceğim diyeceğim şu gün geldi. Hemen söyleyeyim. İftar vakti geldi. Derginin, Haziran dergisi, Lale Gül Dergisi'nde çok ameli salihler var. Onlara bakın ben artık anlatacak vakit bulamıyorum. E, 77. sayfada. Ramazan Risalesi'nde de iftar duaları bahsinde. Tam sayfasını şu anda kitapta 378-382 arası. Çok dualar var bir tane değil. Ya iftara 5 dakika o dualara başlasanız 2 dakikada hepsi biter. Bu kadar iftarınız geçti ya yapmayın beni. Bak şu duayı sakın ihmal etmeyin. Sayfa 77 dergi elinizde kolay. İlk başta o dua var. Resulullah buydu sallallahu teala sellem ben size öyle bir dua öğreteceğim ki oruçlu ağzınıza tam iftarda iftarı açmadan yani iftara işte yarım dakika kala artık tekrar edersiniz. Çünkü de son saniyelerinde okursunuz ki hemen iftarı açarsınız peşine. Ama iftar vakti girince daha dualarla uğraşmayın. Hemen açmak lazım. Hiç geciktirmek sünnete uymaz. Bir duayı söylüyorum. O duayı kursanız bu duayı Allah ve Resul'ü çok seviyor. Onun için çocuklarınıza da öğretin. Çoluk çocuk oturuyorsa sofrada. Çocuklarınızı öğretin. Yavrum tekrar et bakayım. Hanım tekrar et bakayım. Hadi okuyoruz beraber deyin. Birlikte başlayın. 77. sahibede. Ya bundan sonra bir iftarı bu duasız yapmayın. Zarar edersiniz. Kardan zarar edersiniz ama zarar edersiniz. Niye kardan zarar edersiniz? Ve buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Dünya ve ahiret bütün işleriniz Sıkıntılarınız, müşkilleriniz, borçun Harcın, hanımın Bilmem sıkıntı, çocuğun aksi Ne kadar derdiniz var diyor iftarda bu dua yaparsanız Allah Resulü çok sever Bütün işlerinizi düzeltecek diyor Söz veriyor yani Ya azim, ya azim diye başlıyor Ente ilahi La ilahe, ya azim ey büyük Allah ya yazıme yüce Allah ente ilahi. Yaratan ilahım ancak sensin. Yaşatan yediren içine ancak sensin. Öldürecek diriltecek ilahu demek. Tapınılmaya layık ancak sensin. La ilaha gayruk. Senden gayri hiçbir mabut bir hakkın yoktur. Bütün tapınılanlar batıldır. Ancak ibadet sana hastır ve hattır. Yani manaları mülahaza edelim. Manaları düşünürsen tesiri fazla olur. Mevlaya bunu dediğin zaman zaten affetmeyeceği günah yok. Yaghfir <gülüyor> liz-zembel benim büyük günahlarımı affeyle. Küçük günahlar zaten beş vakit namazda, oruçta hep af oluyor. Benim büyük günahlarımı affeyle. Fe ne yaghfiru zembel azim illa al Çünkü büyük günahları ancak büyük olan Allah affedebilir. Senin şu büyüklüğüne nazaran, rahmetinin genişliğine nazaran benim bütün günahlarım Denizde kum değil yani. Onun için kurban oldum. sen affetsen sana kim ne sorabilir? Yani. Onun için haccacı zalim bile ölürken öyle demiş ya. Ya Rabbi demiş beni affet. O kadar adam öldürmüş. Niye demiş? Çünkü demiş bu kulların beni, seni, beni affetmeyeceğini düşünüyorlar. Sen bunları bir ters ters çıkan demiş düşünceleri. Onun için Allah'ım herkese affedebilir. Yeter ki Müslüman olalım iftar saatinde ağızlarımız dualı olsun Rabbim kabul buyursun. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve